Bu yolda esas olan muhabbettir. İnsanın bir yere bağlanmasının lüzumluluğunun en mühim sebebi muhabbeti elde etmektir kardeşler. Bu yolda ise ziyadesiyle muhabbet vardır. Muhabbet olmazsa insan bu yolda ilerleyemez. İnsanın muhabbeti arabanın süratine benzer. İnsanın arabası sürat yapmasa, yavaş gitse insan istediği yere istediği zamanda varamaz. Muhabbet tek kafi yeterli derecede olmazsa Sofi seyresül yunu dünyada ömrü bitinceye kadar tamamlayamaz. Muhabbeti çoğaltmak için birini sevmek gerekir. İnsan sevgisini muhtelif yerlere dağıtırsa o zaman sevgiyi kemal noktasına ulaşamaz ve istifade tam olmaz. Bücur olarak kalır, gelişemez. Muhabbetin artması için mürşidinden başka bir yerde insanın gözü olmamalıdır. İnsanın tek bir yerde gözü olmalı ki orada muhabbeti artsın. Dinlerse mürşidinin sohbetini dinleyecek, mürşidini ziyaret edecek, başka yerden ilişkisini kesecek ki büyüyebilsin ve istifade edebilsin. Bir mürşide bağlanan kişi için bu çok önemlidir. Yalnız bizim mürşidimizin müritleri için değil, başka mürşitlerin müritleri için de bu tasavvufi kural geçerlidir. Onlar da kendi mürşitlerinden istifade edebilmek için bunu yapmalıdır. Çünkü tasavvufun özü budur. Muhabbet olmazsa insan ibadetlerini bile güzelce yapamıyor. Birdini bile muhabbet olmazsa çekemiyor. Muhabbet olmazsa mürşidini ziyarete gidemiyor. Hepsi muhabbetle oluyor. Muhabbet olmazsa bir Sofi kardeşini görmek bile istemiyor. Ancak muhabbet olunca insan işe gücü bırakıyor, gidiyor Sofi kardeşini ziyaret ediyor, onunla beraber sohbet ediyor, çay içiyor, gönlünü oyalıyor. Sonra tekrar geliyor işinin başına, muhabbetle çalışıyor. Muhabbet olmazsa hiçbir şey olmuyor. Onun için muhabbeti kazanmaya çalışmak lazım. Sofi'nin muhabbeti tamam olursa, ucu sivri kazık nasıl yere batıyorsa, işte o da tam yerini buluyor ve öyle istifade ediyor. Ancak muhabbet olmazsa veya muhabbet bölünürse, ucu çatal kazık gibi oluyor. Çatal kazık nasıl yere batmazsa, İnsan da muhabbet olmayınca bu yoldan istifade edemiyor. Biz ne diye kederleniyoruz ve niye üzülüyoruz? Hamdolsun Allah-u Teala bizi sevmiş ki sevdiği kulunun kapısına göndermiş, Şah-ı Hazne'nin kutusu sirruh kapısına göndermiş. Üzülmek niye? Elinize mendil alıp oynamanız halay çekmeniz gerek. Keder ve gamlanacak bir durum yok. Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Kutusu Sirruh